Gözün aydın ey mevta, kutlu olsun seferin, Dilerim ki cennettir Allah indinde yerin, İşte kurtuldun artık dünya denen kafesten, Ve kurtuldun nihayet korktuğun son nefesten, Gözün aydın ey mevta, bitti artık savaşlar, ne bağrında taş kaldı, ne de gözünde yaşlar. Hayatı maskelerle oynadın sahnelerde, İşte şimdi açıldı gerçek hayata perde. Bitti artık dünyada çektiğin o cefalar, O yaşlanma korkusu, o kaybolan vefalar. Artık sana dert değil varislerin kavgası, Sahte gözyaşlarıyla sözde üç günlük yası Gözün aydın ey mevta, kurtuldun kaygılardan Çağdaşlık putlarına zoraki saygılardan Artık sana dert değil sokakların bu hali Gözleri taciz eden tahriklerin vebali Artık sana dert değil, makam, mevki, para, pul. İşte bütün servetin sırtındaki beyaz çul. Şimdi açıkça gördün düşmanını, dostunu, Nice kuzu bildiğin aç kurtların postunu. Gördün artık kimlermiş gerçek sır ortakların, Kimlerce gasp edilmiş vazgeçilmez hakların Gördün artık fitneler özde nasıl yayılmış Nice soylu kütükler nasıl adam sayılmış Kürsüleri kuşatmış bomboş kafa tasları Ahlak röntgenlerinde kanser metastasları Artık sana dert değil cahillerin cüreti, seküler alimlerin insanlığa külfeti. Artık seni bağlamaz beşerin kanunları, ruhunu haczedemez faiz firavunları. Bu dikenli adalet artık sana batamaz, korkma seni hiç kimse mezarından atamaz. Ey mevta kalktı artık gözlerinden perdeler Şimdi sana malumdur kim bilir neler neler Şu anda kimler kime nasıl tuzak kuruyor Hangi dost hangi dostu arkasından vuruyor Kimlerce sökülüyor temellerin taşları Neden niçin bitmiyor bu kardeş savaşları neden bunca Müslüman bir türlü uyanmıyor O tevhid meşalesi neden niçin yanmıyor Hangi eller ahlakı nasıl bulandırıyor Aile kavramını kimler sulandırıyor Kim niçin nerede nasıl aldatıyor eşini Kim niçin bırakmıyor ihanetin peşini Ey mevta biliyorum sır küpüdür mezarlar Bu nedenle onları biraz derin kazarlar Orada temiz bekleyen nice dosyalar vardır Orada zaman aşımı kıyamete kadardır Gözün aydın ey mevta kavuştun sevgiliye Gıybet edenler etsin dönüp bakma geriye Sanma ki bu dünyada kin ve nefret azalır Hasetler ölse bile hasetlik canlı kalır Ey mevta şimdi haktan bir irade inseydi isteyenler dünyaya dönebilir denseydi Bir de mührün olsaydı cihan sultanı diye Gerçek dostu bırakıp Döner miydin geriye Gerçek dostu bırakıp Döner miydin geriye